Kardeşlerim, muazzez müminler Kur'an-ı Hakim bize dirilişin önderlerinden bahseder Fevihudâhu <gülüyor> muktedih Peygamber aleyhissalatu vesselama Onun yolundan izinden gidenlere de Direnişin ve dirilişin kahramanlarına uyun Onlar gibi mücadele edin emrini verir İbrahim aleyhisselam İnne İbrahim ekane ummeten qanite lillahi Yalnız başına bir ümmetti İbrahim. Qanite lillahi Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah azze ve celle'ye ram olan. Onun emirlerine, onun talimatlarına, onun buyruklarına teslim olan yalnız başına bir ümmetti Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Nemrutlara, zalimlere nasıl direneceğini Müslümanlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençlerine öğretti. Keldanilerin içindeydi. Babası, atası kimler varsa çevresinde hepsi putlara inanıyorlardı. Ya ebeti limata'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la anke Babacığım dedi. Seni duymayan, görmeyen bu varlıklara, işitmeyen varlıklara neden ibadet ediyorsun? Babam dedi. Sana gelecek zararları defedemeyenler, taşlar, yıldızlar, güneş, ay neden onların önünde eğiliyorsun? Dirende Hz. İbrahim babasına, atasına, ne da karşı direndi. Sonra odun topladılar. Yanacak İbrahim dediler. Uf lekum ve limâ ta'budûne min Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa yuhosun onlara dedi Hz. İbrahim. Yalnızdı. Sağına bakmadı, sonuna bakmadı İbrahim Aleyhisselam. Allah vardı. Yer ve göklerin sahibi. Ona tevekkül etmişti. İnne İbrahim e umme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Bütün hayırları, bütün bereketleri kendinde toplayan Allah ve Resulü yolunda direnen, dirişin kumandanı İbrahim, ona bakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetine önder olarak, üsve-i hasene olarak Nemrutların karşısında duracaklara kuran Hakim onu gösteriyordu. Ateşi yaktılar, İbrahim Aleyhisselam'ı içine attılar. ''Kunna ya kuni berden ve selamen ala İbrahim'' Ateş her şeyi yakardı ama İbrahim aleyhisselam ateşin içinden selametle sukûnetle ayrıldı çünkü Allah Azze ve Celle ateşe emretmişti her şeyi yakıyordu ama İbrahim'i yakmayacaktı. Ve net ceynahu onu kurtardık bir de o kavmin içinde keldanilerin arasında ona inanan Hazreti Lut aleyhisselam vardı kurtardık onları ayrıldılar. Kale inni zâhibun ila Rabbi'' ''Rabbime gidiyorum'' dedi İbrahim. ''Keldaniler, bu şehir sizin olsun, ama geleceğim, ama döneceğim, bu hesaplaşma bitmeyecek. Arkanızda bütün zalimler, Nemrutlar olsa da, İbrahim yalnız olsa da, yanında sadece Lut olsa da, şimdi Rabbime gidiyorum, ona özgürce, kulluk yapacak ibadet edecek yerlere gidiyorum ama ey keldaniler İbrahim gelecek bu mücadele burada bitmedi dedi Hazreti İbrahim Filistin'e gitti Nablus'a gitti oradan Mısır'a geçti döndü Filistin'e geldi Hacer'i aldı İsmail'le beraber Mekke'ye geldi Kabenin olduğu yerde kalıntılar vardı. Biwadini gayri diyor yani en debetikel muharrem. Hacer anamızı oğlu İsmaille beraber bıraktı. Dönerken arkada kadın ağlıyordu Hacer. Aleyhisselam diyordu ki İbrahim. Bizi buraya bir kırba suyumuz var, bir avuç hurmamız var, şu dağların arasına bir kadınla çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Arkadan bir kadın ağlıyordu, Hacer ağlıyor, İsmail küçücüktü. Hz. İbrahim aleyhisselama Allahu emereke bihada Şu dağların arasına Kabe'nin kalıntılarının olduğu yere bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince gözü yaşlı peygamber İbrahim aleyhisselam geriye döner Allah emretti deyince Hazreti Hacer anamız İzen la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Eğer Allah emrettiyse gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah azze ve celle Hacer'i İsmail'i unutmayacak dedi. Sonra ve yzirfu İbrahimul minel beyt ve İsmail. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam döner oğlu İsmail lekabenin Kabe'nin duvarlarını yükseltir. Keldaniler, etrafta kimler varsa onları Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya davet eder. Kur'an hakim İbrahim'den, onun oğlu Allah'a kurban olan İsmail'den bahseder. Yani der ki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti İbrahim olursanız bu yolda İsmail olur kendinizi kurban ederseniz, kadınlar analar, bacı Sizler Hacer olursanız Allah yoluna teslim olursanız Nemrutlar çökecek Keldaniler çökecek Kabe'nin duvarları yükselecek Allahu Ekber Diyenler yükselecek Kardeşlerim Kur'an hakim bize İnne İbrahim kâne ummeten Kânite lillâhi hanîfâ Yalnız başına bir ümmet Olarak Hazreti İbrahim anlattı bu ümmet 14 asırdır çocuklarına İbrahim dedi. İbrahim olacaksın. Yani Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda, ümmeti kuşattıklarında, sardıklarında, keldanilerin içinde yalnız başına direnen bir İbrahim vardı. Uffillekum velima tabudune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa onlara da size de yu olsun diyen İbrahim var. Sana onun adını verdim. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Meydan yerine koşacaksın Salaları duyacaksın Allahu Ekber'i duyacaksın Ardına bakmayacaksın Sağına bakmayacaksın Soluna bakmayacaksın İbrahim olacaksın Yalnız başına Allah ve Resul davasını muhafaza edeceksin ben varsam diyeceksin. Bu bedende bu ruh varsa diyeceksin. Bu sancak, bu bayrak Kur'an'a hakim. Muhammed Ali sallatu yolu çiğnenmeyecek diyeceksin. İbrahim gibi yürüyeceksin. Analarımız, atalarımız, babalarımız 14 asırdır İbrahim dediler. İbrahim gibi meydan yerine koşacaksın dediler. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Savaşmamak için Medine'ye geldiler Fakat üzerine yürüdüler Allah diyen bir bırakmayacaklardı yeryüzünde Hamza İbrahim oldu Bedir'de Ömer İbrahim oldu Sayıları azdı 312 kişiydiler Ama aslan gibiydiler Küfür bin kişiydi karşıda Şımarıktılar Yeryüzünde Medine'de civarında Allah'a secde eden bir bırakmayacaklardı Ama onların peygamberleri vardı ellerini kaldırmıştı Allahum in tehlike edilen falan Felen tode fil ardı ebeda, ya Rabbi, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa, sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allahım. İde tesdīthun hārabbakum, fesjābelkum enni mumidukum bi alfin min al-malaikat murdifiin. Melekler geliyordu semadan. Önce bin sonra üç bin, beş bin melek geldi Bedire, Ömerler, Hamzalar, Enesler Musablar Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri zarfta isimleri farklıydı fakat o gün Bedir'de her biri bir ümmetti hepsi İbrahim gibiydi biz varız ya Resulallah diyorlardı Allah onlara o gün Bedir'de büyük bir zafer ihsan etti Uhud'a geldiler Hamzaları şehit ettiler, Musabları, Enesleri şehit ettiler. Bedir'e gidememişti, Efendimiz Aleyhisselam'ın çevresinde elini kaldırıyor. Yine gelseler de Allah ve Resul davasını korusam diye. Minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahedullaha aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَٓا ve minhum مَنْ يَنْتَذِرِ Ruhunu canını verenler vardı Enes bin Nadır gibi Uhud'u bekleyenler Şehadet için Uhud'un yolunu gözleyenler vardı Onlar düştüler Enes düştü, Hamza düştü Bitti dediler, İslam'ın kalesi düştü dediler... Bundan sonra yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayacak dediler... Erkekler yere düşünce meydan yerine İbrahim yürekli kadınlar çıktı... Onları görünce dersiniz ki... Eğer bunlar kadınsa yeryüzünde erkek kimdir? Ummu Umare koştu öteden... Peygamber aleyhissalatu vesselam... Etrafında erkekler dağılmış... Oklar onu hedef almıştı. Ona doğru geliyordu bütün oklar. Meltefettu yeminen ve la İlla raeytuha Tukatilu indi Sağıma bakıyordum soluma bakıyordum Her baktığım yerde onu görüyordum Bir kadın vardı Ummu Umare Soldan gelen oklara göğsünü Siper eden Ummu Umare Eğer sağdan oklar geliyorsa Oraya koşuyordu Önden oklar geliyordu peygambere Aleyhissalatu vesselamın önünde Bir kadın vardı o gün Uhud'da Ummu Umare duruyordu Erkekleri şehit etmişti Demişlerdi. Fakat inne İbrahim ekane umme İbrahim yalnız başına bir ümmetti Şimdi Ummu Umare vardı Yalnız başına Peygamber aleyhissalatu vesselamı koruyan Ummu Umare Efendimiz aleyhissalatu vesselam Onun kahramanlığını Onun Hazreti İbrahim yürekli oluşunu Destan yazışını şu kadar zaman sonra kıymetlendirirken Buyurmuşlardı ki, ya umma Umara, men yutayku. Ma tatıkīna senin yaptığını hangi erkek yapabilirdi ki Ummu O gün bir aslan gibiydin Ummu Amare sağımda solumda önümde arkamda nerede oklar gelirse seni o oklara göğsünü siper eder halde görmüştüm Ummu Allah sana öyle büyük makam ihsan etti ki o makam hangi erkeğe nasip olabilir Um Umare buyurdular Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam, İbrahimler yetiştirdi. Ne zaman bu ümmet zorda olsa, darda olsa, İbrahimler meydan yerine çıktılar. Büvehiler, Abbas halifesini esir aldılar. ehl sünnet ulemasını dar gönderiyorlardı. Ömer'e, Ebu Bekir'e radıyallahu Anhuma. sahabeye sövüyorlardı. Müslümanlar ağlıyorlar. Bağdat işgal altında... Mısır'da Fatimiler var... Onlar da sahabeye söylüyorlar... İslam'ın büyük şehirlerini... Şiiler... Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabının düşmanları... İslam'ın hasımları istila etmişti... Mazlumlar biçareler... Ya Rabbi... İbrahimlerin gelmeyecek mi? İbrahim yürekliler ne zaman meydan yerine çıkacaklar? Madem bu dava... Kıyamete kadar payidar olacak... Onlar yalvarıyorlardı ki Doğu tarafından Allah bir milleti imana İslam'a sancaklar olsun diye Batıya doğru sevk ediyordu Tuğrul Bey geldi Selçukların kumandanı Tuğrul Bey Esaretteki Abbasi halifesine, Biz Allah ve Resul davasının emir erleriyiz. Allah bizi cihada memur kıldı dedi. Büvehi tehlikesini ortadan kaldırdılar. Sonra Aslanlar geldi küfürle hesaplaştılar. Aradan şu kadar zaman geçti Moğollar geldi. Yine yıkıldı bu ümmet, yine dağıldı bu ümmet. Osmanoğulları geldi. Süleyman Şah soyundan Ali Osman'ı gönderdi Allah Azze ve Celle. Hesaplaşmayı Rumeli'ye, Batı'ya taşıdılar. Bir kartal gibi ellerini, kanatlarını gerdiler. ''Biz varsak, biz hayattaysak'' dediler. ''Kudüs'ü çiğneyemezsiniz, buradan Mekke'ye, Medine'ye gidemezsiniz'' dediler. Tam altı asır Allah ve Resul davasını muhafaza ettiler. Sonra kartalın kanatları kırıldı. ''Bitti bu ümmet'' dediler. Osmanlı sahneden Osmanlı tarihten çekildi dediler alem İslam'ı leş Kargaları gibi silah ettiler Maraş'a da geldiler Anadolu'nun şehirlerine çıkarmalar Yaptılar önce Maraş'a İngilizler geldi Sonra Fransızlara bıraktılar Ermenilerle Fransız sokaklarında Dolaşıyorlar nara atıyorlardı Bir hamamdan Yüzü peçeli, üç tane Anadolu anası çıkar Ummu Umare'nin çocuklarıdır onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği İbrahim yürekli kadınlar Fransızlar Ermenilerle beraber Onların üzerine çullanırlar ki Oradan çakmakçı Said koşar Silahı yoktur Ama Benu Kaynuka hadisesini dinlemiştir Allah Resulü aleyhisselamın kadın öğrencilerinden bir tanesi Yahudinin Benu Kaynuka'nın çarşısına gider Oturur çarşafıyla Sonra bir Yahudi gelir Ayağıyla örtüsüne basar Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadın öğrencisi ayağa kalkınca Üzeri açılır Yahudiler onu o halde görünce gülerler Allah Resulü Aleyhisselam'ın iffet abidesi Öğrencilerinden birisi cenneti görerek koşar Yahudileri öldürür ve sonra onu orada şehit ederler Çakmakçı Said Silahı yoktu. Çorbacıydı onlar, çaycıydılar, esnaftılar, kalfaydılar. inşaat ustasıydılar. Ama İbrahim yürekliydiler. İnne İbrahim, e kâne ummeten kânite lillâhi hanîfâ. Sadece Allah'a kul olacaklar, sadece onun önünde eğileceklerdi. Saldırdı o üç tane çarşaflı bacımızı, kardeşimizi, anamızı kurtarmak için... Gavur oğlu gavur dedi onlara Bacılarımı bırakın dedi Çakmakçı Said'i şehit ettiler Sütçü imam diyorlardı Sütçüydü adı da imamdı Sütçülük yapardı Adı imamdı Onun için kendine sütçü imam derlerdi O hadiseyi görünce Kenara köşeye çekilmedi Yalnız başınaydı sokakta Ama biliyordu ki Kur'an'ı hakim ona Yalnız başına ümmet olan İbrahim'den Bahsetmişti aldı silah hağını tetiğe öldürdü Fransızı. Sonra Maraş'ta bir diriliş başladı. İnne İbrahim e ummeten ümmeten kânite hanifa. Onlar Osmanlı tarihten, Osmanlı sahneden çekiliyor. Bundan sonra yeryüzünde Allahu ekber diyecek kimseler kalmaz, kalmayacak dediler ki ordularımızın daldığı gün meydan yerine Çakmakçı sahipler, süt satan imamlar indiler. Biz varsak bu toprakları çiğneyemezsiniz, çiğneyemeyeceksiniz dediler. İn يَنُسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ Eğer Allah size yardım ederse, dünyanın hangi gücü, hangi ordusu karşınızda durabilir ki? Kur'an-ı Hakim onlara bu talimatı vermişti. 93 Harbi Önce Ermeniler ihanet ettiler, Aziziye Tabyası'na girdiler, Osmanlı askerlerini şehit ettiler, ardından Moskov geldi, orada ne kadar askerimiz varsa onları da şehit ettiler. Sadece bir tane yaralı Osmanlı neferi Erzurum'a kadar koştu, 15 Temmuz gibiydi, bir gece yarısı. ''Uyanın Erzurum'' dedi, Moskof geliyor, ''Allah ve Resul davası tehlikede'' dedi. İmamlar Erzurum'da 93 Harbi'nde, minareye koşular, salalar okudular, ezanlar okudular. ''Allah ve Resul davasına imdad eder misiniz?'' dediler. ''İn ye nusur kümullâhu felâ ''Allah size yardım ederse kimler önünüzde durabilir ki?'' Allah'a yardım ederseniz Allah'ın vaadi var Allah size yardım edecek Analar, kadınlar, çocuklar, bacılar Erzurum'da gece yarısı Salalarla, ezanlarla evlerinden çıktılar Analarımız o gün 93 harbinde Satırlarını, baltalarını aldılar Nene hatunumuz o yıllar itibariyle 20 yaşındaydı. Küçücük bir yavrusu vardı. Bir gün önce kardeşi kucağında şehit olmuştu. Ondan kalan mavzelini aldı. Kasa turasını aldı, 20 yaşındaydı. Yavrum dedi, sen bana Allah'ın emanetisin. Şimdi seni de Rabbime bırakıyorum. Ben de Azizye Tabyalarına gidiyorum. Erzurum koşuyordu Allahu Ekber diyerek. ''Onlar gelişmiş silahlarıyla Erzurum'un analarına, kadınlarına, ihtiyarlarına o gün 15 Temmuz'da olduğu gibi kurşun yağdırıyorlardı. Öndekiler şehit oldular. Fakat nene hatunlar durmadılar. Koştular gittiler. Bin Müslüman o gün şehit oldu Erzurum'da. Aziziyet Habyalar'ın önünde. Fakat 2600 Moskov Rus askerini öldürdüler.'' Azize tabyalarını nene hatunlar baltalarıyla kazmalarıyla o gün geriye aldılar. 20 yaşındaydı nene hatun. Fakat Kur'an'a hakim ona İbrahim olmaktan bahsetmişti. Hocalar vardı, Uhud'daki Ummu Umare'yi anlatmışlardı. Ve cahidu fillâhi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihâd edeceklerdi. Eğer erkekler şehit oldularsa o zaman meydan yerine kadınlar çıkacaklardı. Ummu Umare'nin yaptığı gibi Allah ve Resul davasını koruyacaklardı. ''Anadolu'ya farklı yerlerden çıkarmalar yapıyorlardı. Erkekler cephelerde, kadınlar da mermi taşıyorlardı. Onlardan bir tanesi Şerife bacıydı. İnebolu'ya gidiyor, kanlı arabasıyla Kastamonu'ya silah taşıyordu. Şubat ayıydı. Almıştı mermileri, İstanbul'dan gelen mermileri. kanlı arabasıyla çekiyor. İnce bir yorganı vardı, bebeğinin üzerine, kurşunların üzerine sarmıştı.'' Kasamunuyu kadar yaklaştığı gecenin yarısı Şubat ayıydı. Orada donu verdi şerife bacımız. Sabah olunca karargahın askerleri dışarıya çıktılar. Uzakta karın altında bir kanlı arabası gördüler. Koştular, koştular. Şerife bacı küçücük yavrusuyla üzerindeki çarşafıyla orada şehit olmuştu. O anaların emanetidir Şimdi şarkıcılar Anadan urayan bir halde Namus yobazları Belediyeler finanse ediyorlar Sahneye çıkıyorlar Kim o halde Şerife bacıların Nene hatunların Sütçü imamların yurdunda Namus yobazlarını finanse ediyor Sanat diye sahnelere çıkarıyor Nene hatunların Kemiklerini titretiyorsa Kim buna seyirci kalıyorsa Kim buna alkış tutuyorsa Kıyamet gününde Kefensiz Yerin altında yatanlar Şühedamız Şerife bacılar Nene hatunlar Vallahi iki elleriyle o hainlerin yakasında olacaklar O halde sen Şerife bacının evladı Nene hatunların, sütçü imanların evladı Çiğnetmeyeceksin bu aziz vatanı Çiğnetmeyeceksin İbrahim olacaksın İnne İbrahim kâne ummeten kânitellillâhi hanifa. Sağına soluna bakma Önüne arkana bakma Allah seninle beraber olursa Allah'ın güç ve kuvveti senin yanında olursa Kim seni durdurabilir ki? Kim sana engel olabilir ki? Kardeşlerim 15 Temmuz akşamında Yine önceki akşamlar gibiydi Yine Ebu Cehil karargahlarından emir alanlar vardı Güveyhiler, Moğollar, Haçlılar gibi Allah ve Resul davasına gönül veren İbrahimlerin üzerine yürüdüler. Onlar silahlarına güveniyorlardı. Arkalarında Amerika küresel eşkiya vardı. Fakat İbrahimler, 93 harbinde olduğu gibi salalarla, ezanlarla, İbrahim yürekliler sokaklara koştular. Tankların önünde şahadet parmaklarını kaldırdılar, Allahu Ekber diyerek durdular. Bir destan yazdılar. Uğurta olduğu gibi, Tuğrul Bey gibi, Alpasan gibi, Hüdavendigâr gibi, Nela Hatun gibi, Türküyle, Kürdüyle Allahu Ekber diyenler o akşam bir destan yazdılar. Biliyorlardı ki Allah'a yardım ederseniz O'nun yoluna sahip çıkarsanız İbrahim olur meydan yerinde durursanız Allah sizinle beraber olacak Eğer Allah sizinle olursa Kim size galip olabilir ki Kim sizi durdurabilir ki O imanla büyük bir zafer kazandılar Kardeşlerim Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek onlar batıl adına yine gelecekler. Ebu Cehil'in karargahlarından emir alıp gelecekler. Siz Allahu ekber diyerek meydan yerine çıktınız. Hazreti İbrahim gibi İbrahim yüreğiyle durdunuz. Madem o yüreğe Allah azze ve celle yardım ihsan eyledi. Yüreğinize semadan sekinet indirdi. İbrahim'siniz diye Allah ve Resul davasına yardım ediyorsunuz diye Allah size yardım etti o halde o ruh kökümüze salakat gösterelim Oraya bağlanalım yine onlar gelecekler hani sizler Allahu Ekber'i minalelerden duydunuz meydan yerine koştunuz o halde Anadolu'ya söyleyin İmamlar müezzinler yine Allahu ekber diyecekler ama bu defa camiye çağıracaklar. Evden sokağa değil, evden camiye, Allah Teala'nın huzuruna namaza çağıracak. Ey Anadolu, günde beş defa İmam Ömürzin kardeşlerim, o büyük zaferden sonra şimdi, o zaferin hamdini şükrünü ölene kadar kainatın sahibine yapabilme adına seni camiye çağıracak. Yarın onlar yine gelecek Haçlı çocukları, Bizans'ın çocukları, oradan talimat alanlar bağiller, eşkıyalar yine gelecek. Eğer sen her müezzini duyduğunda allah Ekber'e kulak verdiğinde camiye gelirsen evinden 15 Temmuz akşamlarında sokaklara çıktığında Allah yine seninle beraber olacak. Yine Belir'de olduğu gibi büyük zaferler kazanacaksın. Belki içimizde bazı hainler ruh kökümüze saldıracaklar. Onlar da cemaatti diye, el-i sünnet, ruh ve manasına bütün mevcudiyetiyle ittiba eden alimlere, onlara saldıracaklar. O gece korkudan evinden çıkamayan hainler saldıracaklar. O bağıyı, o eşkıya reisini bahane ederek, ersiz o alimi Rabbani'leri, onların yolunu, ruh ve mana kökümüzü koruyabilirsek, yani ilkokullara Enes bin Nadırları, Hamza'ları, Hz. İbrahim'i o kitaplara sokarsak, Şerife Baca'yı, Nene Hatun anlatırsak, onlar kimi örnek almışlardı? sahnelerde orasını burasını sanat adına sallayanları değil meydan yerine çıkıp tankın önünde duran kadınların önünde nene hatunlar onların önünde de Uhud'da peygamberi koruyan umm-u umareler vardı o halde ruh kökümüze sadakat gösterelim ki 15 Temmuz'da olduğu gibi Ebu Cehil'in çocukları yine geldiklerinde tekrar geldiklerinde batıl adına hakka saldırdıklarında Hazreti İbrahim gibi duralım, Hamza gibi duralım, Enes bin Nadır gibi duralım radıyallahu anhum.